Kardeşim İshak öldürüldü, dedim, abdest almayı tamamladıklarında bir avuç su alarak yüzüme serptiler, Beşar bin Abdülmelik şöyle diyor, Ümmü İshak'ın başına bir musibet geldiğinde gözleri yaşarır, fakar gözyaşları yanaklarına dökülmezdi, Ümmü İshak şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamberin yanına vardığımızda kendimi tutamayarak ağlamaya başladım ve, Ey Allah'ın Resulü, kardeşim İshak öldürüldü, dedim, bunun üzerine abdest suyundan bir avuç alarak yüzüme serptiler, Ümmü Hakim onun hakkında şöyle diyor, diyor, bu olaydan sonra Ümmü İsa'nın başına bir musibet geldiğinde gözleri yaşarır, fakat gözyaşları yanaklarına dökülmezdi.